Bizim günümüzde 24 saatlik yaşantımızda ihtiyacımıza ihtiyacımız olan bizi Allah'a yakınlaştıracak ve bizi ateşten uzak kılacak. Her şeyi orada buluyorsak yolu uzatmanın ne anlamı var? Öğüt istiyorsak, nasihat istiyorsak nerede bulacağız onu? Yine Allah'ın kelamında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde. Yani bugün insanlara bakıyorum. İşte roman okuyorlar. Ne için roman okuyorlar? İşte piyasada olan bir sürü neler var? Yani tebliğ niyetiyle yazılmış. İnsanların başını ötmesi için yahut ee, namaz kılması için, için hiç, hiç öğütler var. İnsanlar bunları okurken bunların içinde boğulup kalırken yani bir de bakıyorsun ki Allah'ın kelamından uzaklaşmışlar. Allah'ın kelamını okuyup onu amel etmeye çalışan. Önce onu doğru düzgün okumaya çalışan. Harflerini doğru olarak çıkarmaya çalışan. Tecvidini öğrenmeye çalışan. Sonra onun manasını anlamaya çalışan. Tefsirlerinden okumaya çalışan. Yani yok denecek kadar az. Ama bakıyorsun ki insanlar çok okuyorlar. Ayda iki kitap okuyorum diyen var. Üç kitap okuyorum diyen var. Bu kitaplar ne olmuş ona? Fitne olmuş. Cemaatlere bakıyorsun. Herkes kendine bir Dışı kırmızı olan, dışı yeşil olan, farklı farklı kitaplar seçmişler. Oradan bir yere varmak istiyorlar. Halbuki şöyle durup bir tefekkür etseler ya, ne bir Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bir okusak şöyle, öğüt almak adına, nasihat almak adına, dinimizi öğrenmek adına. Göreceksiniz ki yol daha da çok kısalıyor. Mesafe daha da çok ne oluyor? Kısalıyor. Bugünkü konumuz arkadaşlar, babun nafakati alal iyal. Aileye çoluğa, çocuğa nafaka bahsi, nafaka babı. Müellif Rahimallah bizlere hak hukuktan bahsetti. Kocanın hanımı üzerindeki hanımın kocası üzerindeki hak hukuklarından bahsediyor. Nebi Aleyhisselatü bu konudaki nasihatlerini, bu konudaki irşadlarını öğrendik. Almamız gerekeni almış olmamız lazım. Çünkü bunların hepsi birer düstur. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir eş yani kadın kocasının izni olmadan ne yapamaz? Nafile oruç o, tutamaz. Oruç tutamaz hadisinin lafında. Bunu şerhine yaptığımızda nafile oruç dedik. Bu bir dustur arkadaşlar. Bu bir adab. Bunu öğreneceğiz. Bu hayatımızda yerleşecek. Ne böyle diyor ki, kocasının razı olmadığı insanı eve sokamaz. Bu bir dustur. Bunu hayatımıza sokacağız. Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın ne yapamaz? Hayır diyemez. Bu bir dostur. Bunu öğreneceğiz. Yani bunların hepsi bizim hayatımızı düzene sokmak için, hayatımızın mutlu bir hayat olması için Allah tarafından bizlere verilen, öğretilen neler bunlar? Öğütler. Resulü tarafından verilen öğütler, nasihatler. Bunları ne zaman uygularız? O zaman Allah Teala da dediği gibi فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona diyor güzel bir hayat. Tayyip bir hayat veririz. Ne güzel hayatın sırrı burada. İman edenler ve salih amalinden sağlam mensuplar. Vallahi rahimehullah bizlere burada Bakara suresinin 233. ayetini zikrediyor. İmam-ı Nebevî rahimehullah, "Ve alal maulûd lehu rızquhunne ve kisvetuhunne bil ma'rûf." Eşlerin kisvesi, giyimi, elbisesi ve rızkı yedirilmesi, bakılması bu manada kime aittir? Çocuk verdikleri o adama, o çocuğun sahibi olan adama aittir diyor. allah Teala burada bir kuralı zikrediyor bize. Eğer bir adam evlendiyse, ne yapacak çocuğunun annesine, hanımına neleri sağlayacak? İslam'ın getirdiği, ona üzerine mükellef kıldığı, yük verdiği, hükümlü kıldığı şeyleri sağlayacak. Bunlardan bir tanesi de bu ayette zikredildiği üzere rızkı yemesi, içmesi ve kisvesi, giyinmesi. E bir de ney? Kadının kalacağı bir yer. Bu kadının adamı, adam üzerindeki hakları. Diğer bir ayette de diyor ki Allah-u Teala Allah-u Teala'nın bolca, genişçe nimet verdiği insanlar o kendisine verilen bolca ve genişçe nimetten ne yapsın? İnfak etsin. Harcasın. Sonra hadislerde gelecek yani kişinin Allah yolunda harcadığı en hayırlı sadaka ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ailesine verdi, ailesine harcadı. Yani kul bunu bilerek, bunu işleyerek, amel ederse, farkında olarak, bilerek anlar ki, çok büyük hayırlara ne yapmış? Muvaffak olmuş, Allah onu çok büyük hayırlara muvaffak etmiş. Ama bilmezse, hanımına, harca, hanımına infak etti, yedirdiği şeyleri masraf olarak görür. Halbuki Allah yolunda harcamış en hayırlı sadaka. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Rızkı daraltılmış. Rızkı o genişlikte kendilerine verilmemiş olanlar ise فَالْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın kendisine verdiği şekilde verdiğinden ne yapsın? Harcasın. Yani adam zengin. Hanımın her hafta kıyafet alıyordur. Sen fakirsin veyahut da her hafta alacak şeyin yok. Bayramdan bayram alıyorsun. Bunda bir sıkıntı, bir problem yok. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allahu Teala kulunu yapmaz, taşıyamayacağı yükle yüklemez. Ancak onun lüzumsu olan, kudretinde olan, gücünde olan yükle Allah Teala kullunu mükellef kılar. Yine Allah Teala diyor ki: "Ki ne anfaktum şey'in fehuve Allah yolunda infak ettiğiniz, Allah yolunda harcadığınız her şeyi Allah ne var? Yerine koyar, yerine getirir onun halfinden, onun ardından bize onu verir. Harcanmaz yani, o boşa gitmez. Bir de böyle düşünmek lazım. <gülüyor> İmam-ı <'ın> Nevi <Erihi gülüyor> bu ayetleri zikrettikten sonra bizlere konuyla alakalı hadisleri zikrediyor. İlk hadis Ebu Hureyre radiyallahu an hadisi Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Dînârun enfaqtahu fi sebîlillâh Allah yolunda diyor harcadın dinar. bir dinar. dînâr Dînârun enfaqtahu fi rakâbe bir köle azat etmek için harcadığın dinar. O dinarun tasaddaqta bihi ala miskin Bir zavallı bir miskin için miskine verdiğin harcadığın sadaka para infak ettiğin bir dinar. O dinarun da ala ehlik Ailene, ehline harcadığın bir dinar. Bir yani para harcadığın infak ettiğin bir dinar azamuhu ecran allazi anfaqtuhu bunların içinde sayılanların içinde en sevabı azam olan en büyük olan hangisidir diyor Resulullah azamuhu ecran allazi anfaqtuhu ala ehlik ailene verdiğin yani ailene verdiğin ailene harcadığın para, dinar ne arkadaşlar sevap bakımından ecir bakımından en azidi en büyük olan bu hadis-i İmam Müslüm rivayet ediyor ve Ahmet, İmam Ahmet rivayet ediyor. İkinci hadis an Ebi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü vesselam Efdalu dinarin yunfiquhul raculu şöyle buyuruyor insanın erkeğin harcadığı en hayırlı para, en hayırlı dinar infak etti. Allah onu da harcadı. En hayırlı dinar <gülüyor> dinarun yunfikuhu ala iyalihi ailesine harcadı para. Bakın aile kelimesi de Arapçadan geliyor. İyal, aile. Ne demek? İyal, aile yani geçiminden mükellef olduğun, senin onları, geçimini sağladığın insanlar. Aile de buradan geliyor. İyalden geliyor. ve dinarun yunfiquhu ala fi sabilillah Allah yolunda senin sürdüğün bineğin sürdüğün arabanın Allah yolunda kullandığın ve sürdüğün araba için harcamış olduğun dinar Allah yolunda harcadığın en hayırlı dinar, en efdal dinar ve <gülüyor> dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah ve kardeşlerine arkadaşlarına Allah yolunda harcadığın dinar en eftal olan dinardır diyor. Yani insan öflemeyecek. Öflemeyecek. Yani yeri gelecek mineğini, otosunu, arabasını Allah yolunda koşturacak. Yeri gelecek kardeşlerine yardımda bulunacak. Ve bunların hepsini bilecek ki Allah katında harcadığı en hayırlı şeyler bunlar. Aleyküm selamu Bu hadiste bu hadiste İmam-ı Müslim'in verayet etmiş olduğu hadis. Anum yani Seleme raziyallahu anhuma qalet Um Seleme diyor ki "Gultu ya Rasulallah hal li'ezn fi bani Abi Selema an unfiq alayhim?" Ey Allah'ın Resulü bu Ebu Seleme'nin çocuklarına harcadığım, Allah'ın da infak ettiğim, nafaka verdiğim bu nafakalar <gülüyor> nafakalarla bana sebep var mı diyor, bana ezir var mı? Ki ben diyor onları لَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَاكَذَا وَحَكَذَا Onları böyle başıboşta bırakmış değilim. Yani İterince onlara bir şeyler verdim diyor. E hala onlara harcıyım, hala onlara bir şeyler vereyim ve bunda bana ecir, sevap var mı? اِنَّمَا هُمْ بَلِيَّ Onlar diyor benim çocuklarım. فَقَالَ nam, لَكِ اَجْرٌ Evet sana ne var bir? Ecir var. Ma enfakti عَلَيْهِمْ <gülüyor> Onlar harcadığı, infak ettiğin şeylerde sana ecir var. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar, hadislere baktığım zaman bu iki hadise. Asla olan hadislerde de bunu, buna işaret var. İnsanın yardım edeceği ilk kişiler, yani farz olan, vacip olan nafakanın dışında bahsediyorum. Yakın akrabalar. Çoluğu, çocuğu, eğer vacip olan infak hususunda da Dili mehli ona şartlar koşmuş. Yani ne zaman yakın akrabaya ve hangi yakın akrabaya infak e, farz olur. Diyorlar ki öncelikle verecek olan, harcayacak olan ne olması lazım? E, Allah'ın da infak edecek olanın gücü olmasın yani parası olmasın lazım. Vermesi, verecek olmalı. İkincisi, diyorlar ki vereceğim kişi, akraban kendine bakmaktan acil olacak. İkinci şart. Üçüncü şart, Vacip olmak hususundan bahsediyoruz. Yani sana ne zaman yakın akrabana bakmak fazla olur. Üçüncüsü, bu akraba variflerden bir kimse ise yani Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde sana miras çıkılınmış bir kimse ise ne olur buna, bunun nafakasına koşman, buna bu manada yardımcı olman vacip olur diyelim. Mesela adamın çocuğu diyor ki ben diyor, zırhı koplatma çocuğu Halbuki farz bu seninle. Muhtaç. Bakıyorsun adam sağa sola koşturuyor. Ona buna yardım ediyor. Dibinde olduğu çocuğu, torunu. Aynı şekilde bakıyorsun ki hiç onlara yardım etmiyor. Halbuki <gülüyor> biraz kafayı çalışırsa, biraz düşünse bilse ki bu çoluğuna, çocuğuna, yakın akrabasına, mirasçı akrabasına vereceği infark, harcayacağı para, Allah yolunda harcadığı, sadaka verdiği paraların en hayırlısı. Aynı şekilde yakın akrabaya veya evet akrabaya yapılan yardım hem yardım olarak geçiyor rivayette geldiği üzere hem de Sıla-ı Rahim. Ben gittim akrabanı ziyaret ettim. Müftaz olarak onu gördün, Bir de yardımda bulundun. Hem sadaka yapmış oldun, vermiş oldun hem de sıla Rahim yapmış oldun. Dördüncü hadis Sa'd ibn-i Vakkas fi hadis fi fi ki Sa'd ibn bu kitabın diyor, niyet bahsinde uzunca olarak zikretmiş olduğumuz hadis bu hadiste şöyle geçiyor enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu ve inneke lentun Allah'ın Allah yüzünü <gülüyor> Allah'ın yüzünü isteyerek Allah yolunda harcamış olduğun bir nefaka var ya İlla o bir nafaka bile o yapmış olduğun harcama ne yapılır? Karşılığını alırsın. ecrine olsun Sana onun sahibi verilir. Tâki ki hatta tez'alû fî fî imra'atib Hanımının ağzına koymuş olduğun lokma bile nedir diyor? Senin ecrini alacağın bir ameldir. Sevabını alacağın bir ameldir. Yani çoluğuna çocuğuna çorba içirirken bile kaşıkla ağzına verip çorba içirdiğin zaman bil ki bunun bir neyi var? ecri var, sevabı var, mükemmatı var. Bu da muttefakun aleyh. An Ebi Sa'id, an, an Ebi Mes'ud El-Bedri radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, اذا enfaqar racbu ala evi nefakaten yahtesibuha. Burada, bu da, bu ikade size var yalnız. Tebterri biha vachallah yani rivayette de yahtesibuha. Ne demek? Yani, hani al şu kaşığı ya karnın doysun, sonra da zorlama. Acıttım diye. Sonradan sana yemek hazırlayamam diyerek çocuğu beslemek var. Bir de Allah'ın yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak Allah'ın bu ameline senin bu ameline bir mükafat vereceğini bilerek doyurup beslemem var. Yani Dış dikörmüşler. İkisi de kaşığı çocuğun ağzına, hanımın ağzına uzatıyor. Ama bir tanesinin niyeti Allah'ın rızası, diğerinin niyeti başka. Ameller niyetlere göre ne var? Edici belirlenir, sevapları belirlenir. Huay'a Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem kafa bil mar'i isman. Bir kişiye günah olarak yeter. Neydir o günah olarak yeter şey? Eyin zay'a men yakutu. Ter riva ta kafa bil mar'i isman. An yehbise ammen yemliku kutahu kut yani nafaka diyor ki kişinin nafakasını sağlamasını sağlamakla mükellef kıldığı insanların bu hakkını zayi etmesi o kişiye günah olarak yeter bakıyorsun çocuğuna bakmıyor çoluğunun çocuğunun nafakasını sağlamıyor bu manada onların kendi üzerinde olan hak ve hakliklerde zayi ediyor. Ne bir hadis-i da bunlar hakkında diyor ki, kula diyor günah olarak bu yeter. Günah olarak bu yeter. Yani aldığı günah, bu vesileyle bu sebeple aldığı günah mey, haydi yeter. Tabi burada şunu da değinmemiz gerekiyor. Mesela şunu değin arkadaşlar. Gelişen, gelişen modernleşen hayatta isteklerin çoğaldığı Kanatın azaldığı bir hayatta, hanımın her üç senede de beş sene bir koltuk değiştirmek, hal değiştir, değiştirmek istediğinde, çoluğunun çocuğunun her ayakkabı, çoluğa çocuğa her ay, ayakkabı kıyafet alınması istediğinde, bunlar yerine getirilmemen, kastedilmiyor. edilmiyor Bu işin bir deneyi var, ölçüsü var. Yani. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. Allah azza wa jalla bize. Yani bir bakıma bir müjdeden, bir bakıma da bizi korkutacak olan bir haberden bahsediyor. Yani melek aleminden, biliyorsunuz yani melekler farklı farklı görevlerle görevlendirilmiş, ayrı vazifelerle görevlendirilmiş insanlara dan aydolmayan, onlarla beraber gezen, onlarla olan melekler var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar, kullar sabahlayınca, sabah olunca, uyanınca o kula iki tane melek gelir. İki melek gelir. İnerler. Feekûlu ahaduhuma der ki, bu melekten bir tanesi, Allahumma a'ti munfikan khalefâ. Allah'ım senin yolunda infak edene, senin yolunda harcayana bu harcadığının gibisini ver. Onu yerine koy. Düşün sana dua eden kim? Melek. Allah yolunda harcıyorsun. Allah yolunda malını, vaktini, paranı, bineğini harcıyorsun ve melek dua ediyor. Allah'ım diyor bunun ne yap? İnfak ettiğini ona ver, geri ver. Ve eul ahar, diğer melek de der ki Allah'ım ve a'ti mumsikan telefe, vermeyen, sıkan, elini açmayan, cimrilik edemeye veriyor, telef ver. Bal telef olsun, bereketini görmesin. Yani düşünün, iki tane melek böyle dua ediyor. Dolayısıyla şey, cömert olmak lazım. Allah yolunda harcamak lazım. O halis muttefakun alek. Ya Abu Hurayra radıyallahu anhu, sallallahu aleyhi ve sellem kal: yes. "El-yedü'l-ulya hayrun min el-yedis-sufla." Ne diyor? Hazır olan el, yani veren el. Hayır daha hayırlıdır. Neyden? Hmm. Alan el. Altta olan. El. Çünkü alan el, alan el nerede olur? Altta. Altta olur diyor ki adresi ilk önce vermeye kimden başla? ailenden başla diyor. Yani adam öyle insanları var ki eşiyle, dost, yani dostuyla, arkadaşıyla dışarıda yiyor, harzıyor. Bakıyorsun ki çoluğuna, çocuğuna, hanımına, eşine kısıyor. Yani dışarıda insanların maşallah ne cömert dediği bir adam evinde cimrilercimiz cimrisi. Yani o amel onun neyine işaret ediyor? Onun fıkhının, ilminin, imanının azlığına işaret ediyor. Yani bir insan aynı şekilde adamın borcu var bakıyorsun ki adam umreye gidiyor. ikinci kere, üçüncü kere hacca gidiyor. Bu onun basiretsiz üzerindeki hak ve hukukun sıralanmasını bilmeyen bir insan olduğunu gösteriyor. O bu da öyle. Ailesi ihtiyaçları var. Ailesinin istekleri var bu manada şer'i olarak. Bunları yerine getiremiyor. E ee, dışarıda bakıyorsun ki adam başkalarına arkadaşına dostuna harcıyor. Ailesine de ibda bi men taul. Ailenle başla. Ve hayru sadaqati ma kana an zahr gina sadakanın en hayırlısı nedir? insanın gına halindeyken yani ihtiyacı varken o çok da ihtiyacı olmadan vermesidir. O men yestağfir kim iffetli davranırsa iffetli olur, bilenmez, kendini bu manada çok böyle küçük düşürmezse Allah onu iffetli kılar. İffetli yardımcı olur. Bakmışsın ki iffetli olmuş. Men yastagni. Kim gani olursa yani, yani oralı olmuyor adam. Yani kimileri var ki onun bunun elinden gelecek olan parayı bekleyerek ona bel bağlamış. Onu istiyor. Onun için zillete düşmüş. Onun için boyun bükmüş. Onun için kıvranıp duruyor. Kimisi var ki yani gani yani. Kendini düşük, küçük düşürmüyor. Yani. Allah hamd olsun diyor. Ağlamıyor. Bazıları sabah sabah ağlar. Şu adamın hayatına bakarsın. Diye, adam kendi evinde oturuyor. İşi var gücü var. Bir yerlere gidip geliyor. Bir şeyler sağlıyor. Ama adam, bakıyorsun ki çevresindeki herkesin şikayette bulunuyor. Tanaat yok. İnanın hadisinde geldiği üzere Allah'ın esnafını kimde bunun aksi olursa adam yani bak adamın, herkesin bir sıkıntısı, adamın da var sıkıntısı ama adam yok hamdolsun. Yani, gören galiden diyor. De, evet. Allah bu adamı ne yapar? Hadisinde geldiği üzere zengin yapar. Öbürküsü alçak alçak yaşar. Bakın o oturuyor insanlara. Yani, hayatı boyunca bu şeyi kendine ilke edinmiş adamlara. Sefildir ve sefilik onu da arttık ne olmuştu. Damgası damga olarak yapışmıştır. Ayıramazlar. Subhaneke <gülüyor> <gülüyor>